Hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar. Delil mi isterler? İşte ölmüş yer, hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri hambeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar. Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmez mi onlar?